Kısım kısım 23 senede yeryüzüne inişini, aleyhissalatü vesselam'a inişini itibar aldığımızda diğer kitaplardan ne olmaktadır? Bu, bu anlamda ayrılmaktadır, özellik taşımaktadır. Evet, şuraya geçebilir miyiz biz karşıya? Evet. Ancak şuraya dikkat edeceğiz kardeşler bakın. Kur'an'ın önce topluca dünya semasına inmesi, oradan da kısım kısım 23 sene boyunca yeryüzüne inmesi, buraya dikkat etmenizi istiyorum.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 Cibril Ale Nebis Aleyhisselam Cibril Aleyhisselam ve Allah Azze ve Celle'den ve Allah Azze ve Celle'den al alması onu işitmesiyledir. Tamam. O yüzden diyoruz ki bakın Cibril Aleyhisselam Kuran'ı Allah Azze ve Celle'den almıştır ve bununla birlikte şu kayıda koyuyoruz. Bununla birlikte Kuran-ı Kerim leh-i mahfuzda yazılıdır. Evet Cibril Allah Azze ve Celle'den almıştır ama bununla birlikte Kuran-ı Kerim leh-i mahfuzda yazılıdır. Neden? Çünkü her şey leh-i mahfuzda nedir? Yazılıdır. Bunlar birbirine karşı engel teşkil etmemektedir.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 Bakın ne diyor Allah Azze ve Celle? Feyunadihim bi savtin. Onlara bir ses ile nida eder Allah Azze ve Celle ve ne der? Ben Melikim, ben Deyyanım der. Tamam? Bakın burada ses. Allah Azze ve Celle'nin kelamının ses olduğu ortada. Yine Aleyhissalatu vesselam'ın buyurduğu gibi ne buyuruyor? Ben karar fermin kelamıyla fele ashra misaliha. Kim Allah'ın kelamından bir harfe kursa ona ne vardır? Ona 10 on katı vardır. 10 misli ecri vardır. Bu da bak burada da neden bahsediyor? Harften bahsediyor. O yüzden şunu karıştırmayacağız. Meseleyi toparlayacak olursak diyoruz ki bakın. Kur'an-ı Kerim için iki iniş söz konusudur. Birincisi, e, levh-i mahfuzdan dünya semasına inmesi. Tamam? Topluca inmesi. Sonra Cibril aleyhisselam dünya semasından kısım kısım aleyhissalatu vesselam'a indiriyor. Dünya semasından. Şimdi şöyle şöyle soru geliyor dolayısıyla gündeme. Ya eğer bu yirmi e, bu tamamıyla ilk önce dünya semasına inmiş ise...